Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinin 26. ayet-i kerimesinden itibari, e, dersimize bugün de devam edeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz 26. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İnna allaha la yestahhi en yadribe metelen ma ba'udatan mesela ma ba ve ma, fe ma Allahu Teala bir sivrisinek ile e, size bir sivrisinek veya ondan daha üstün bir hayvan ile veya bir varlık ile veya bir eşya ile e, size örnek getirmekten çekinmez Sıkılmaz, böyle bir şeyden e, uzak durmaz. E, neden böyle söylüyor? E, yani insanın beşeriyetin e, bir sineğin yaratılışı karşısında bile acziyetini belli etmek, ortaya koymak için bu şekilde söylüyor. İnsan oğlu. Bir sineği dahi yaratamaz iken nasıl olur da hem o sineği hem ondan daha üstün canlıları, hem daha sinekten daha küçük canlıları, daha aşağıda olan canlıları yaratan yüce Allah'a karşı gelebilirler veya onun gücünü, kudretini, azametini hafif hafife alırlar veya onu saygıyla, sevgiyle zikretmezler. Nasıl orada böyle bir şey yaparlar? Bu kadar aciz bir varlık iken insanoğlu her şeye kadir olan Yüce Allah'ın e, karşısına nasıl geçebilirler? Onun e, azametini nasıl anlamazlar? E, bu şekilde Allahu Teala e, söylüyor. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ İman edenlere gelince bilirler ki kendilerine sinek ile verilmiş olan o misal gerçekten haktır. E, hakkaniyet ölçülerini dile getirmek için verilmiştir. Ve doğrudur. Ve bu misal Allah tarafından verilen misaldir. Ve onun e, misalin mesajı Doğru bir şekilde algılanmalıdır. O şekilde ondan ders ve ibret çıkartılmalıdır. Müminler böyle söylerler. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَا Kafirlere gelince onlar derler ki bu Allah böyle bir sinek ile misal vermekten neyi kastetti acaba? Niye Allah-u Teala sinek ile misal veriyor? Neden? Neden? Bundan kastı nedir? Muradı nedir? Hedefi nedir? Amacı nedir? Yani müminler sinek dahi olsa insanlar için bir şeyi allah Teala misal verdiyse örnek verdiyse bunda imani bir hakikat, bir gerçek arıyorlar. Münafıklar, kafirler ise bu da nereden çıktı şimdi böyle bir örnek verme diye olayı hafife alıyorlar. Oradan, o misalden, o darbu meselden bir e, ders çıkarma, ibret çıkarma yönüne gitme, gitmedikleri gibi böyle bir şeyi hafife alarak, alaya alarak kendilerinin e, daha üstün, daha doğru yolda olduklarını e, zannet, zannediyorlar. Bu imayı yapıyorlar. Tabi sineğin e, mes, mesel olarak verilmesi, misal olarak verilmesi, darb mesel olarak verilmesi çok enteresan. Sinek üzerinde e, araştırmacılar e, biraz durmuşlar. Geçenlerde bir yerde okumuştum bir araştırma yapılmıştı sinek üzerinde. Gerçekten sinek öyle enteresan özellikleri var ki bir kanadında e, işte bir zehir varsa diğer kanadında ilacı var. O yüzden Peygamberimiz derken düştüğün zaman yemeğin içerisinde batır öyle çıkara. Çünkü niye diğer kanadındaki Pan zehir o zehri amorti etsin. Onun etkisini ortadan kaldırsın diye. Sineğin gözleri 360 derece görüyor. 360 derece görüyor. Sinek bir kokuyu yüzlerce kilometre öteden alabiliyor. Yüzlerce kilometre öteden sinek koku alabiliyor ve o kokuya doğru uçabiliyor. Saniyede Kaç defa diyordu ya saniyede kanat çıktığı kanat adedi yani yani yüzlerce bir, şey bir rakam unuttum ama yüzlerce uçup, defa uçup, yani saniyede uçak, saniyede uçak, belki saniyede. bin defa olabilir yani saniyede kanat vurma şeklin bin ondan sonra başka çok enteresan özellikleri var sineğin bu Sineği incelediğimiz zaman bir sinek dahi Allah'ın ne kadar büyük bir varlık olduğunu, ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu bize gösteriyor. Keşke onu ben bir dosya olarak indirmiştim. Yani bugünkü çağda bile bir sineğin özelliklerine sahip bir uşak yapamayız. Evet. Uşak. PowerPoint dosyası olarak indirmiştim onu. Özelliklerini yazıyor. Hayran kalmıştım gerçekten. Sinekle ilgili. Tam da zamanı. Aslında getirmiş olsam şöyle bir, o, bir sunumdu o. Bir bakayım onu bulabilirsem onu e, dinleriz. E, sinek dersin geçersin, kafasına bir tane vurursun, öldürürsün. Ama sineğin o kadar e, duyumları var ki, o kadar özellikleri var ki, gerek e, koku alma özelliği, gerek görme özelliği, gerek kanat çıkma özelliği, gerek sineğin uçması, yani kesintisiz olarak kilometrelerce yorulmadan uçabilmesi ve buna benzer birçok e, özellikleri Allahu Teala'nın Yaratışta ne kadar büyük bir azamet sahibi olduğunu bize gösteriyor. allah Teala sinek ile bir örnekleme yaparken aslında e, ey insanlar bir sineği dahi yaratamıyorsunuz. Sinek ki benim yaratmış olduğum aciz bir varlıktır. Size göre, insanlara göre, daha büyük hayvanlara göre çok aciz bir varlıktır. Basit bir varlıktır. Siz bunu dahi yaratamaz iken e, bu... Sineyi yaratan Allah'ın kadrini, azametini, vahdaniyetini neden anlamak istemiyorsunuz? Neden bilmek istemiyorsunuz? Sineyi yaratan'a karşı neden boyun bükmüyorsunuz en azından? Yani sadece sineyi bile yaratmış olsa o büyük bir büyük bir yaratıcıdır. Onun sineyi daha yaratmış olması çok büyük bir yaratıcı olduğunu gösterir. Çünkü e, mevcut beşer aleminden in in aleminden, cin aleminden bir sineğe benzer bir canlı yaratabilecek herhangi bir varlık, yaratık yoktur. Dolayısıyla madem ki bizler sineği, sineği dahi yaratamıyor isek, bundan dahi aciz isek, o zaman her şeye kadir olan Allah'ın azametini, vahdaniyetini e, bilmemiz lazım. Onun gücünü, kudretini takdir etmemiz lazım. Ve ona bir kul olarak boyun bükmemiz lazım. Yudillu bihi ketiren oyehdi bihi ketiren. Bu misal ile, şimdi burada bu ayet-i manası şu. Bu misal ile birçok insanı dalalete düşürüyor, dalalette olduğunu gösteriyor, birçok insanı da hidayette olduğunu gösteriyor, hidayete erdiriyor. Bu nasıl bir misaldir? Şimdi bu sözün Allah'ın sözü olduğunu söyleyenler, söyleyen müfessirler var. Bu sözün e, yukarıda acaba Allah bu misalden neyi kastetmiştir diyen kafirlerin sözü olduğunu söyleyenler var. E, yani eğer e, e, tabii siyah sibak yani ayetin öncesine sonrasına baktığımız zaman daha çok e, daha çok bana göre bu sözün e, kafirlerin sözü olduğu Allah-u Teala'nın kafirlerin sözünü burada aktarmış olduğunu ben algılıyorum daha çok onu tercih ediyorum çünkü e, öncesinde de e, acaba Allah böyle bir misali vermekten neyi murat etse gerek diyen kafirlerin e, bu misal ile birçoğunu sapıklıkta gösteriyor birçoğunu bir çoğun, bir birçoğunu da hidayette gösteriyor demeleri uygun düşer. Öyleyse her iki şekilde de manasını verelim. Allahü Teala'nın sözü olması hasebiyle mana şöyle olur. Allah bu sizin küçük görmüş olduğunuz bu misal ile birçoğunuzun e, inkarcı olduğunu ortaya koyuyor. Birçoğunuzun da e, yine birçoğunuzun da iman ettiğini ortaya koymuş oluyor bu misal karşısında. Allah'a takdir edenler, müminler bu misaldan ibret almayıp bunu reddedenler bu misalın gerek gereği olan imanı kendilerinde bulmayanlar da kafirler oluyor diye düşünebiliriz. Bu Allah'ın sözü ise böyle anlamak lazım. E bu söz kafirlerin sözü ise şöyle anlamak lazım. Allahu Teala böyle bir sinek misalinden ne kastetse gerek? Bu misal ile sanki önemli bir misalmiş gibi böyle basit bir misal ile Birçoğunun hidayette olduğunu ve birçoğunun da daralette olduğunu söylüyor. Bu nasıl bir misal ki birçoğunun hidayette olduğunu gösteriyor bize? Bu nasıl bir misal ki birçoğunun daralette olduğunu gösteriyor? Veya bu nasıl bir misal ki birçoğunu hidayete edirirken birçoğunu da daralete, sapıklığa düşürüyor? Diye algılamak, anlamak lazım kafirlerin sözü olarak düşündüğümüz zaman. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Evet, evet, evet. Bu misalın e, inanmayanlar nezdinde dalalete düşürücü bir e, etkisi olduğunu hidayete, hidayete, e, hidayete götürücü bir etkide olduğunu e, kabul edersek Allahu Teala vermiş olduğu bu misal ile sadece Fasıkları dalalete düşürmüş oluyor. Yani ancak fasıkların fa fıskı ortaya çıkıyor. Bu misalı kabul etmeyenler, hafife alanlar, ibreti almayanlar, bu misalın gereğini e, düşünmeyenler ancak fasıklardır. Fısıkları gereği inkar yolunu seçerler. Fısıkları gereği bu misali hafife alırlar. Bu da ne gerek var böyle bir misal vermeye? E, bu nedir ki ya sinek? Yaratın yaratmış sineği de yani ondan bize misal veriyor. Nedir ki sinek? Diyen insanların fasık olduğu ortaya çıkıyor. Adeta bu misal karşısında insanların takılmış oldukları tavır, yani misali e, hafife alma babından takılmış oldukları tavır, o insanların fıskını, fucurunu, isyankarlığını, küfrünü adeta göstermiş oluyor. Ortaya çıkarmış oluyor. Bu misal karşısında nasıl bir misal bu? Ne gerek var böyle bir şey? Nedir yani? Sineklerdi nedir? Bunlar misal veriyor diğer insanlar Allah'ın bu misaline karşı bu şekilde tavır takınanlar e, kim olmuş oluyor? Bunlar işte içlerindeki fasıklığı, küfrü, inadı, inkarı ortaya çıkarmış oluyorlar. Ve çok basit bir şekilde kendi ağızlarıyla kendilerini ele vermiş oluyorlar. Allah'ın vermiş olduğu bir misal karşısında saygısızlık ve edepsizlik etmek suretiyle kendilerinin esasen Allah'a karşı saygısız ve edepsiz olduklarını kendi ağızlarıyla, kendi fiil ve davranışlarıyla ortaya koymuş oluyorlar. Ve allah Teala diyor ki işte bu misal ile ben ancak fasıkları, fasıkların dalalette olduğunu göstermiş oluyorum. Evet daha daha da şu şeyler söylenebilir ama bunlara geçnelim. Elledine <gülüyor> yanquduna ahde Allahimin bagimi takvi. O fasıklar ki daha önce vermiş oldukları kulluk sözünü bırakıyorlar, Allah'a vermiş oldukları kulluk sözünden cayıyorlar, vazgeçiyorlar ee, ve Allah ile kendi aralarındaki misakı anlaşmayı bozuyorlar. O fasıklar bu anlaşmayı bozan insanlardır. وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيْيُّسَلْ Yine o fasıkların başka bir özelliği, yani kulluk sözünden vazgeçiyorlar. Yani Allah kul olacaklarına dair söz vermiş olmalarına rağmen artık hayatlarının ilerleyen dönemlerinde bakıyorsunuz ayakları kayıyor. Bakıyorsunuz fıska, fucura, isyana, e, küfre düşüyorlar. Dolayısıyla Allah'a vermiş oldukları kulluk görevin, e, görevini e, ihmal ediyorlar. Bundan uzaklaşıyorlar. Şeytana kulluk yapmış oluyorlar. Bu şekilde Allah'a vermiş oldukları e, kulluk sözünden vazgeçmiş oluyorlar. İşte fasıkların birinci özelliği bu. İkinci özelliği Allah'ın ziyaret etmeyi emretmiş olduğu akrabalarla bağlı kesiyorlar. Yani fasıkların ikinci özelliği akraba ziyareti yapmıyor. Yani akraba ziyareti. Demek ki mümin, o zaman fasık olmayan müminlerin önemli özelliği nedir? Allah, Allah olan sözünden asla vazgeçmez. Sözünden, sözünden caymaz. İkinci özelliği nedir bu ayete göre? Islahi rahim yapar. Akrabasını ziyaret eder. Ee, sıla Rahim'in en e, işte a, işte ilk olarak akla gelen e, bölümü anne babayı ziyaret. Değil mi? En yakınlar, bizde hakları olanlar onlar. Anne babayı ziyaret. Eğer uzakta yaşıyorsa sıla Rahim, anne baba. Ondan sonra kardeşler, amcalar, değil mi? Dayılar, teyzeler, bunlar. Bu şekilde daha da e, e, yayılır. E, akraba olmadığı halde komşu, komşuyu ziyaret etmek de Sıla-i Rahim'dir. Akraba olmadığı halde bir din kardeşini ziyaret etmen de Sıla-i Rahim'dir. Bir telefon etmek Sıla-i Rahim'dir. Hayatı sormak Sıla-i Rahim'dir yani. İnternetten koyup aleyküm kardeşim nasılsın, iyi misin demek Sıla-i Rahim'dir. Bunlar da Sıla-i Rahim'in alt dereceleridir. Ama bizzat e, evine teşrif etmek, evine gitmek, selam vermek, evinde bizzat onu e, ona kıymet verdiğini, ona e, belli etmek, hal hatırını yapmak, belki bir çayını içmek, değil mi? Bir çorbasını iç içerek tekrar e, müsaade alıp evden çıkmak, e, onu işte gönlünü hoş tutmak, Sıla-ı Rahim'in en güzel örneği. Anneye, babaya, kardeşlere karşı insanın yapmış yaptığı Sıla-ı Rahim'de e, en önde gelen Slayrâhim çesidir. Ha, ee, devam edelim. Vayyup sirû nefil al. Yine fasıkların üçüncü özelliği de yeryüzünde bozgunculuk çıkartırlar. Fitne fesat. Yani nedir fitne fesat? Bozgunculuk. İşler yolunda giderken, her şey güzelken, e, hayır yolunda. İstikametinde yol alırken o kafileyi kafilenin önüne geçip e, yani tekerin önüne taş koymak, engellemek, kafileyi dağıtmak, e, gidişatı engellemek e, ve bu şekilde gerek ekonomik olarak gerek siyasi olarak e, bir çöküntüye, bir kargaşaya, bir bozgunculuğa sebep olmak da yine fasıklık alametlerindendir. Efendim. Ula'ike humur khasirûn. İşte. Hüsrana erenler varsa, işte onlardır. Allah'ın vermiş olduğu misali hafife alarak onu inkar eden, vermiş olduğu kulluk sözünden vazgeçen, sılay rahimden uzaklaşan, yapmayan, ondan sonra ve yüzünde fitne çıkartan insanlar, hüsrana uğrayan insanlardır. Kim hüsrana uğrar dersek bu ayete göre işte bu dört özelliği kendisinde bulunduran insanlar hüsrana uğrayanlardır. Tekrar sevemak gerekirse Allah'ın ayetlerini hafife alanlar Allah'a vermiş oldukları kulluk sözünden vazgeçenler Sıla-i Rahim'den vazgeçenler ve yeryüzünde fitne fesat çıkartanlar. Bu dört özelliği bulunduran bulunduranlar da e, Hüsrana ermiş durumdadırlar. Eee Asr suresine baktığımız zaman Hüsrana erenler kimler? Vel asır, innal insane lefi husrin illa allazina amenu ve amilus salihat ve tawasau bil hak ve tawasau bis sabr. Burada dört özellik var. Kur'an başka yerinde Asr suresinde Hüsrana erenleri dört özelliğinden bahsediyor yani e, hüsrana ermeyenlerin dört özelliğinden bahsediyor. Affedersiniz. Nedir bu dört özellik? Hüsrana ermeyenlerin dört özelliği. Kimler e, hüsrana ermezler? İman edenler. imanın gereği olarak amel yapanlar. Amel yapanlar e, birbirlerine hakkı, doğruyu, iyiliği tavsiye edenler ve birbirlerine sabırlı olmayı tavsiye edenler. Bunlar bunlar yapanlar hüsrana ermemiş olanlardır. Bunları yapmayanlar da yine hüsrana erecek olanlardır. Bu e, burada hüsrana erenlerle asıl suresindeki hüsrana erenlerin özellikleri arasında bir benzerlik görüyor muyuz? Evet görüyoruz. E, birinde işte iman edenler etmeyenler. E, burada da Allah'a vermiş olduğu misaktan vazgeçenler. O da işte iman etmemeyi gerektiriyor. Efendim, Sıla-i Rahim'den vazgeçenler, işte hakkı sabrı tavsiye etmeyenler. Sıla-i Rahim yaptığın zaman ne yapıyorsun? Gittiğin zaman hakkı sabrı tavsiye ediyorsun. Hastalığı varsa sabırlı ol kardeşim. Allah'tan gelene ee, ne yapalım? Bu bir imtihandır diyoruz değil mi? Hakkı sabrı tavsiye ediyoruz. Efendim, ayetler birbirini destekliyor. Ondan sonra yine hakkı sabrı tavsiye etmek, yeryüzünde fitne, fesat çıkarmamak demektir değil mi? Fitne fesadın önüne geçmektir. Hakkı sabrı tavsiye etmek. Tamamen birbirini destekliyor baktığımız zaman yani. Ee, e, salih amel işlemek de bunların hepsi. Yani hakkı salı tavsiye etmek salih amel işlemektir. Değil mi? E, zaten imanın gereğini yapmak salih amel işlemektir. sıla yapmak salih amel işlemektir. Dolayısıyla asıl süresindeki bu dört özellikte burada sayılan dört özellik e, yani ne yapıyor? Birbirini tamamlıyor, birbirine uyuşuyor. Bir, e, birbiriyle birbirleriyle aşağı yukarı aynı. Allahu Teala bir soruyla devam ediyor. Keyfe tekfuruna billah ve kuntum amwaten fa ahyaikum. Ya nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz ya? Siz ölüydünüz, Allah sizi dir diriltti. Yoktunuz, piyasada Allah sizi var etti ya. Nasıl oluyor da böyle bir şeyi inkar ediyorsunuz? Sizi sizi yoktan var edeni inkar ediyorsunuz. Ve insan oldu yoktan var edildiğini biliyor. Ateist dahi yoktan var edildiğini biliyor. Yani bilmeyen yok. Yoktan var edildim ben diyor. Evrimi. Evrimi ya, yani. Ama tabii şey. o da yoktan var edilmektir. Yani evrimi düşündüğümüz zaman o da yoktan var edilmektir. Yani evrimde nedir? İşte bir bakteriden bahsediliyor yani. Evet. O bakteri, yeryüzünde olan bir bakteriden, tek hücreli bölünmesi, daha sonra onun bir canlı haline gelmesi. O canlının ee, mütekamil bir canlı haline geldikten sonra e, evrim geçirmesi, çoğaldıktan sonra yani, e, çoğalan e, çocukların, torunların, torbaların neyse yaşamış oldukları coğrafi bölgelere göre bir değişim e, süreci içerisinde girdikleri e, şeklinde bir e, tefsir yapılıyor, değil mi? Evrime. Evrimde bile bir bir, Teoriye yani daha kanunlaşmamış. E, teori. e, bir te, aslı yok yani böyle yani bir, yani bir şey. E, e, aslı, olasılık bile diyemezsiniz böyle bir şeye. Teori bile diyemezsiniz çünkü biz Müslümanız. Bizim inanç ilkemize bu aykırıdır. E, Allah-u Teala Adem'i yarattı diyoruz. Allah-u Teala ilk hücre yaratıp da ondan efendim hayvanları yani önce deniz balıklarını deniz balıkları işte ayaklandılar, karaya çıktılar, timsah oldular, oradan yılan oldular, onlar işte derken maymun oldu falan böyle bir açılım yok. Böyle bir açıklama yok. Allahu Teala istese böyle yaratırdı. Buna da muhtedir Allahu Teala ama Allahu Teala her varlığı baştan yaratmış. Hiçbir varlık daha sonra başka bir varlığa dönüşmemiştir. Böyle bir evrim söz konusu değil. Allahu Teala böyle yaratmış. Allahu Teala'nın yaratma sünneti budur. Her varlığı ayrıca yaratmıştır. Evrim yok yani. Dolayısıyla bizim inancımıza göre evrim tamamen e, inkar etmesi gereken bir e, e, teoridir ve bilimsel bir teoride değildir. Çürütülmüştür. Bilimsel olarak da çürütülmüştür. Neyse. Ee, وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ Sizi hiç yokken var eden Allah'ı nasıl oluyor da görmezden geliyorsunuz? Nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Daha sonra sizi öldürecek. Daha sonra sizi o tekrar öldürecek. Görüyorsunuz atalarınızı öldürüyor. Atalarımızı öldürüyor. Hiç 200 sene yaşayan yok. En fazla 100. 100 devren çok az. Ölüyor. Herkes bunu görüyor. Daha sonra sizi öldürüyor. Ölük bir tane doğan da yok. Evet. Ee, yani dünya gelen de yok. Doğru. Tümme yuhyikum daha sonra sizi öldürdükten sonra tekrar diriltiyor. Daha sonra. Nerede? Ahiret aleminde daha sonra da siz ona döndüreceksiniz. Yani insanların öldürülmesi ve diriltilmesi iyi gözünde olacak. Daha sonra mahşere doğru bir toplanış, bir dönüş olacak. Kimin etiği günse ölmüş topraktan nasıl bir daha dirilicek? Evet, o inkarcılar. Başta Yani baştan yazdırdın Evet, o inkarcıların lafları. Ee, o, kimi yarattı? Allah'ı yarattı. Allah'ın yarattığı her şeyi yarattı. Allah'ın yarattığı her ve yarattı. Allah'ın yarattığı her şeyi yarattı. Allah'ın yarattığı her şeyi yarattı. Allah'ın yarattığı her şeyi yukarıdaki soruya e, bağlantı her şeyi her sizin için yer yüzünde ne varsa hizmetinize sunan bir Allah'ı inkar etmekten ne anlıyorsunuz diyor allah Teala. Bunda ne anlıyorsunuz yani? Bu nedir ya? Sizi yarattı, öldürecek, tekrar delitecek, sonra hesap vermeniz üzere sizi toplayacak. Daha sonra hadi yani önünüzde birçok nimetler var. Siz insan olarak yaratmış ve hayvanları, otları, yeşillikleri, dağ, taşı, canlı cansız ne varsa hepsini kullanabiliyorsunuz. Hizmetinize vermiş. Böyle bir Allah'ı niye inkar ediyorsunuz? Neden? allah Teala ki yeryüzünde ne varsa sizin için yaratmış. Daha sonra semaya istiva etmiş. Bu istiva meselesi konusunda İstiva meselesi konusunda müfessirler çok konuşmuşlardır. Bütün itikadi mezhepler istiva meselesini e, önemsemişler. Bu konuda ihtilafa düşmüşler. İstivadan kasıt nedir? Bu istiva ne olsa gerek diye e, olayın üzerine gitmişlerdir. İstiva demek Arapçada İstekarra kelimesiyle tefsir edebileceğimiz karar kıldı. Üzerine, ala ve istekarra, üzerine onun üstünde oldu, ona hakim oldu. Ve istekarra, orada karar kıldı manasında bir kelime, istevak etmesi. Ancak Allahu Teala'nın karar kılması, bir şeyin üzerinde e, olması, yani onun üzerine hakim olması vesaire, e, bir mekan tayini gibi düşünüldüğünden e, İmam e, Maturidi gibi e, bazı alimler bunun Allah'ın gücüyle, kudretiyle semaya hakim oluşu şeklinde açıklarlar. Ancak İmam Malik gibi ee, geçmiş ülema derin ülema derler ki el-istiva'u ma'lumun istiva malum bir şeydir. Lugatta manası, Arapçada manası malumdur. vel-keyfiyyetu me'chulun ancak istivanın keyfiyeti me'chuldur. Allah nasıl istiva etti? Me me'chuldur, keyfiyeti. ve-sü'alü anhu bid'a Allah nasıl efendim eee Ar, ar, arşa istiva etti, semaya istiva etti konusunda bir soru sorarsanız yani yerinde bir soru sormamış olursunuz. Bidattır böyle bir soru sormak. Çünkü hiç kimse Allah'ın nasıl istiva ettiğini bilmez. Ve allah Teala nasıl istiva ettiğiyle ilgili bir e, açılımda da bulunmamıştır. Bir e, açıklamada bulunmamıştır. Öyleyse bizim burada kabul edeceğimiz esas yaklaşım istiva kelimesiyle ilgili esas yaklaşım İmam Malik'in yaklaşımı olmalıdır. İstiva malumdur. Keyfiyet meçhuldür. Ondan sual bir dağdır. Bileceğiz sadece istivayı. Allah-u isti Allah Teala Kur'an'da semaya istiva ettiğini söylüyor. İstivanın keyfiyetini biz bilmiyoruz ve ondan da sual etmiyoruz. Diğer alimlerin istiva ile ilgili açıklamasına baktığınız zaman e, yani hakim oldu, kudretiyle hükmetti manasında düşündüğümüz zaman bu zaten var. Bu zaten e, olayın içerisinde bunu kabul etmeyen kafir, kafir olur zaten. Yani bu, bu zaten var. Ama burada bu meseleden farklı bir şey daha söylüyor gibi Allah-u Teala. İstifa kelimesiyle başka bir şeyler e, onun manası manasıyla ilgili başka şeyleri de aslında ileri sürüyor Allahu Teala ve İmam Malik'in konuyla ilgili yaklaşımı bizim yaklaşımımız olmalı diye düşünüyorum. Fasawahunna seb'a allah Allahu Teala semaya yöneldikten sonra onu 7 kat olarak yarattı. 7 kat Yedi sema, yedi tabaka olarak yaratmıştır. Wahu bi kulli şeyin <gülüyor> Ali, Allahu Teala her şeyi en iyi şekilde bilendir ve e, en güzelini, en doğrusunu bilen ve ondan haberdar olan bir yani yarattığından da en güzel şekilde haberdar olandır. E, bu şekilde e, bu ayetlerin manasını, az çok tefsirini size sunduktan sonra sohbetimizi nokta noktalandırmak istiyorum. Ee, burada e, maal olarak istiva ile ilgili yönelme kelimesini kullanmış tercüme eden e, kişi Allah ondan razı olsun yönelme kelimesini kullanmış. Yani İstiva kelimesini yönelme olarak kullanmış. Allahü Teala yeryüzünde ne ne varsa sizin için yarattı. Daha sonra semaya yöneldi. Yani yeri yarattı. Daha sonra semaya yöneldi. da yedi kat olarak yarattı. Burada e, biz tabi istiva ile ilgili açıklamalarda bulunduk. E, ama bu arşa istiva değil, semaya istiva, semaya istiva, arşa istivadan farklı. Ee, e, dolayısıyla buradaki istiva kelimesinin yöneliş olarak algılanmasında fayda var. Çünkü yeryüzünde ne varsa yaratıyor. Daha sonra gökyüzünde ne varsa onu yaratmak için gökyüzüne allah Teala yönelmiş oluyor ve o gökyüzünde yedi kat olarak yaratmış oluyor. Öyleyse buradaki istiva kelimesini yönelmek olarak algılayalım. Ama Er-Rahmanu ala le Rahman olan Allah عرش istiva etti e, ayetini açıklarken de inşallah biraz önce yapmış olduğumuz açıklamaların daha zengin halini sizlere aktarırız inşallah. Dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Bu ahır davanı elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi